Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Müslüman Kadının Şahsiyeti kitabından anlatmaya devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız en son dersimizde biz yeni bir başlık görmüştük. O da Müslüman Kadın Rabbinin emrine itaatkardır. Demiştik sayfa 48'den itibaren. Şimdi bu dersimiz ve bundan sonraki derslerimizde Allah'ın Müslüman kadına yönelik emirleri ve Müslüman kadının da Allah'ın bu emirlerine bağlılığıyla ilgili örnekler verecek bize. Bu dersimizdeki başlığımız sayfa 55'te olduğu gibi yabancı bir erkek ile baş başa yalnız kalmaz. Şimdi peş peşe 4 veya 5 tane başlık verecek bize. Biz bütün bu başlıkların hepsini, tamamını şöyle özetlesek doğrudur. Müslüman kadının iffeti, İslam'da kadın erkek ilişkileri nasıl olmalıdır gibi genel başlıklar koyarsak hata etmiş olmayız inşallah. Çünkü işleyeceğimiz konular bu başlıkların altını dolduracak olan konular. Şimdi ben bu Müslüman bir kadın erkekle baş başa kalmaz işte örtüsüne dikkat eder ve benzeri konuları anlatmadan önce isterseniz şöyle bir ön mukaddime olarak bir şeyler anlatayım. Sonra dersimizi anlatmaya başlayalım. Şimdi İslam biliyorsunuz hem akidedir hem de şeriattır. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ve kıyamete kadar bütün insanlık için geçerli olacak olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajı e, kamil bir mesajdır. Önceki peygamberlerde olduğu gibi bir yönü öne çıkan diğer yönleri olsa bile tam anlamıyla kamil olmayan bir şeriat değildir. Ve Allah demiştir ki: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum." Ben bugün size dininizi tamamladım. Veya demiştir ki: "Rabbimiz vetemmet kelimatu rabbike sidquen ve adla." Senin Rabbinin kelimesi Sıdık doğruluk ve adalet yönünden tamamlanmıştır. Yani insanlar adalet istiyorlarsa bu şeriat onlara adalet getirmiştir. İnsanlar doğruluk istiyorlarsa, ahlak istiyorlarsa bu şeriat onlara doğruluk ve ahlak ahlak getirmiştir. Şimdi İslam şeriatını İslam alimleri ele aldıkları zaman bakmışlar ki İslam şeriatının bir özelliği var. Allah'ın bütün emirleri ve bütün yasakları beş gayeyi korumak içindir. Yani ne emir varsa İslam'da bakın nihayetinde bu zikredeceğin beş tane şeyi korumak, güzelleştirmek, ilerletmek için gelmiştir. Nedir bunlar? Birincisi zaruret-i hamse dediğimiz, yani beş zaruret dediğimiz şeylerdir bunlar. Din, ikincisi can, üçüncüsü ırz, yani namus, dördüncüsü nesep beşincisi ise maldır. İslam bu beş tane şeyi korumak için, estağfurullah, şöyle bir tanesini yanlış söyledik. Birincisi din, ikincisi namus nesep üçüncüsü can. Dördüncüsü akıl, beşincisi ise maldır. Akıl söylemeyi unuttuk, beşincisi ise maldır. Yani İslam'ın korumak istediği şeylerden bir tanesi hem kadın için hem de erkek için namus ve iffettir. Namus, iffet, nesep İslam'ın korumak istediği şeylerdendir. Böyle olunca da bu deste göreceğimiz bütün maddeler kadının namusunu, iffetini, aynı zamanda kadını koruyarak erkeğin de namusunu, iffetini ve buna bağlı olarak da nesebi. Yani soy dediğimiz nesebi koruma altına almak, karmaşaya sebebiyet vermemek için indirilmiş olan hükümlerdir. Bunların birincisi de Müslüman kadın yabancı bir erkekle baş başa kalmaz. Şimdi yabancı bir erkek ne demektir? Baş başa kalmak ne demektir? Yabancı erkek demek mahrem olmayan erkek demektir. Baş başa kalmak ne demek? O da halvettir. Yani şeriat örfündeki ismiyle halvettir. Müslüman kadına bazı erkekler mahremdir. Yani onlarla bir arada bulunabilir, onların yanında ziynetlerini açabilir, onlarla yolculuk yapabilir, aynı çatı altında yaşayabilir. Kimdir bunlar? Babasıdır, çocuklarıdır, kardeşleridir, bunların çocuklarıdır. Yani kardeşinin çocuklarıdır, ondan sonra kendi çocuğunun çocuklarıdır, aynı zamanda kocasıdır, kocasının babasıdır. Ee, gibi veya da süt verdiği süt bağıyla veya kız verdiği kendisine damat edinmiş olduğu erkeklerdir. Bunlar mahremdir. Kadın bunların yanında rahattır. Bir de bunların dışında olanlar vardır. Yani mahrem olmayan erkekler vardır. Bunların hükmü İslam'da farklıdır. Peki halüvet nedir? Yani baş başa kalmak. Halüvet de şudur. Müslüman bir kadının sesinin ve görüntüsünün başkaları tarafından duyulmadığı ve görülmediği bir ortamda Mahrem olmayan bir erkekle yalnız kalmasıdır. Buna da şer'en halvet diyoruz. Birinci madde bu erkek şey olacak. Mahrem olmayacak yani mahremin dışında biri olacak. İkinci madde sesleri başkaları tarafından duyulmayacak. Üçüncü madde görüntüleri. Yani biri dışarıdan baktığı zaman onları bir perde, bir duvar onları insanlardan perdelemiş olacak. İslam kadının böyle bir ortamda bulunmasını kesin bir şekilde yasaklamış ve bunu... Haram, haram kılmıştır. Bu halveti haram kılmıştır. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifinde buyuruyor ki لَا يَخْلُوَ النَّمْرَأَةٌ بِرَجُلٍ اِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ Bir kadın yanında mahremi olmaksızın bir erkekle halvet halinde bulunmasın. Yani onunla kesinlikle baş başa kalmasın. Peki niçin İslam halveti yasaklamıştır? Müslüman bir kadının bunu yapmasını hoş görmemiştir. İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hikmetini de belirtiyor. Diyor ki: "Men kane yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahiri <gülüyor> fe la yahluwana bi'imra'atin leysa ma'aha Allah'a ve ahiret gününe inanan bir erkek yanında mahremi olmaksızın bir kadınla baş başa halvette kalmasın. "Fe inne salisahuma şeytanu." Çünkü onların üçüncüsü şeytandır. Yani bir kadınla bir erkek yan yana kaldıklarında, halüvet olduğunda onların üçüncüsü şeytandır. Ve hem erkeğin hem de kadının zihninde İslam'ın hoş görmediği veya İslam'ın meşru kabul etmediği bir takım düşüncelerin oluşmasını sağlar şeytan. Ve insanın ister erkek olsun ister kadın olsun yumuşak karnı şehvettir. Yani bundan ötürü hem insi şeytanlar hem de cinni şeytanlar insanoğlunun yumuşak karnını bildikleri için hep şehvet yönünden insana yaklaşır, onu ayartmaya çalışırlar. Dikkat edin, e, dikkatinizi sizin de dikkatinizden kaçmamıştır tahmin ediyorum. Adam bir ürün satacak, yani bir bardak satacak. O bardağı bile ister erkek olsun ister kadın olsun onların şehvetini kamçılayacak şekilde reklam yapıp bardak reklamı yapıyor neticede adam. Niçin? Çünkü insanların yumuşak karnının bu olduğunu bildikleri için ürün satarken bile insanları bu yönden istismar, istismar ediyorlar. İnsan bu duygusuna genelde yenik düştüğünden Allah'ın rahmet ettikleri müstesna İslam böyle bir duruma düşülmesini istememiştir. İllet olarak da demiştir ki iki kişinin üçüncüsü böyle bir durumda şeytandır. Şimdi hangi erkek veya hangi kadın olursa olsun kendisiyle halvet yapılması haramdır. Fakat bir sınıf vardır ki bunların halveti hem haramdır hem de aynı zamanda ölümdür. Hem haramdır. Hem de aynı zamanda ölümdür. Kimdir bunlar? Yakın akraba olan insanlardır. Amca çocuğu, baldız, işte kuzen, ee kayın gibi insanın evine rahat girip çıkabilen, insanın buluşmak, görüşmek istediğinde yabancı insanlara nispetle daha rahat bir araya gelip görüşebileceği insanlarla halvet halinde bulunmak. Bu haramdır ama İslam bunun ölüm olduğunu belirtmiştir. O da zaten kitabınızda bir hadis vermiş bize. Bir gün Allah Resulü sahabesini uyarırken dedi ki اِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى nisa Aman ha sakın kadınların yanına girmeyin. Yani halvet olacak şekilde bir kadınla baş başa kalmayın. Sahabelerden bir tanesi sordu. Dedi ki اَرَأَيْتَ الْحَمُوا يَا رَسُولَ Sen akrabalar hakkında ne dersin ey Allah Resulü? hamu Mesela erkeğin akrabaları işte kayın gibi veya işte kadının akrabaları baldız gibi Bunlara ıtlak edilen bir kelime Arapçada. Bunlar hakkında ne dersin ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü dedi ki elhamu mevtun. O sizin için ölümdür dedi. Niçin Allah Resulü e, özellikle yakın akrabayı ölüm diye isimlendirdi? Biraz önce zikrettiğim gibi yabancı bir erkekle bir kadının arasında gayri şer'i bir münasebet olsa bile bunların buluşması bir araya gelmesi görece biraz daha zordur. Ama eve girip çıkabilen, akraba olabilen insanlarla gayrimeşru bir ilişki yaşanıyorsa eğer bunlarla bir araya gelmek çok çok daha kolaydır. Bu işin bir boyutudur. İşin başka bir boyutu örtüsüne dikkat eden Müslüman bir kadın yabancı erkeğin onu görmesi biraz zordur. Yani sokağa çıktığı zaman örtüsüne dikkat ettiği için zinet olabilecek bir şeyi yabancı bir erkeğin görmesi zordur. Fakat eve girip çıkabilen bir erkek Kadını iş yaparken görebilir. Kadını işte uygunsuz bir kıyafetle, uyku kıyafetiyle görebilir. Bütün bu sebeplerden ötürü İslam, akrabaların bir arada bulunmasını şiddetle şiddetle yasaklamıştır. Buna ölüm, ölüm demiştir. Demek ki Müslüman kadının birinci vazifesi, halvet hükümlerine dikkat etmesi, yabancı bir erkekle baş başa kalmamasıdır. İki, dinin emri olan, baş örtüsüne sım sıkı bağlılık gösterir demiş. Yani tesettür Müslüman kadının kalesi ve korunova olan tesettür buna bağlılık gösterir. Siz buna şöyle bir başlık da yazabilirsiniz. Tesettürün ruhuna bağlı kalarak yaşar. Yani bedenini örtüp ruhunu örtme örtmemezlik etmez. İnsanlara kendisini örtüp kimsenin görmediği yerde Veyahut da insanların bilmediği, sadece Allah'ın bildiği durumlarda iffetinde gevşeklik göstermek, göstermez Müslüman kadın. Tesettür emrine, tesettürün ruhuna uygun bir şekilde, iffetini muhafaza edecek şekilde tesettür emrine bağlılık gösterir. Bize burada Nur Suresi 31. Ayet-i Kerime'yi vermiş. Bu Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ min مِنْ ve وَيَحْفَزُوا فُرُوْجَهُمْ Önce erkeklere, yani daha önceki derslerimizde de söylemiştik. İslam'dan namus ve iffet sadece kadını ilgilendiren bir kavram değildir. İslam'da erkeğin iffetsizi de makbul değildir, kadının iffetsizi de makbul değildir. Ve namus hem erkek için geçerlidir hem de kadın için geçerlidir. Onun için Allah ne buyurdu? Mümin erkeklere de ki gözlerini haramdan kıssınlar ve iffetlerini muhafaza etsinler. Bir ayet sonra, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدُنَ مِنْ ve وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ Ve mümin kadınlara de ki, onlar da gözlerini haramdan kısınlar ve onlar da iffetlerini, namuslarını muhafaza etsinler. Şimdi bu ayet örtü ayeti. Biraz sonra anlatacağız zaten. Mahremiyetle ilgili e, konuları düzenleyen bir ayeti kerime. Niçin Allah böyle bir ayette başörtüsünden, dış kıyafet olan e, kıyafetten değil de İlk başta gözlerden başladı. Müminlere de ki gözlerini haramdan sakınsınlar, kızsınlar ve iffetlerini muhafaza etsinler. Bu ayet-i kerime gösterir ki ablalar, iffet insanın gözlerinde başlar. Bir insan eğer gözünde iffetliyse, bütün kalbinde, Allah'ın onda yaratmış olduğu tüm organlarında iffetlidir. Ama bir insan gözünde bir defa iffeti kaybetmişse, onun eli de, ayağı da, kulağı da, Maalesef iffetsiz olur. Onun için Rabbimiz erkek içinde, kadın içinde gözleri korumaktan işe başlamıştır. Ve şunu da söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Gözü korumak iffet konusunda en kolay olanıdır. Gözünü korumayı bilen adam bütün iffetini korumasını bilir. Ama gözünü korumayan, kalbine, onu Allah'ın razı olmayacağı şeylere yönlendiren, e, şeyleri gözüyle gönderen, görüntü olarak gönderen insanın bir fitneyle karşı karşıya kaldığında, nefsiyle baş başa kaldığında onun üstesinden gelmesi mümkün mümkün değildir veya Allah'ın rahmet ettikleri müstesna çok azdır. Onun için iffet konusunda önce gözlerimizi gözlerimizi terbiye edeceğiz. Her daim ama her daim kendimize Allah'ın şu ayetini hatırlatacağız. Ya'lemu kha'inetel ayun ve ma tuhfisu sudur. Allah Gözlerin hainliğini ve göğüslerin sakladığını bilendir. Yani gözümüz eğer bir Allah'ın yasakladığı bir yere yasak bir duyguyla bakıyorsa bu gözün hainliğidir zaten. Ve Allah ondan haberdardır. İnsanlar haberdar olmayabilir. En yakın arkadaşın haberdar olmayabilir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah kimin hangi gözle neye baktığını en iyi bilendir. Onun için önce gözümüzü kısacağız. Sonra Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ve iffetlerini de muhafaza etsinler. Mümin kadınlar iffetlerini muhafaza etsinler. Peki iffet muhafazası nedir? Şimdi asıl soru burası. Namuslu bir kadın ne demektir? Veya namuslu bir erkek ne demektir? Bunu örf belirleyemez. Yani mesela örnek veriyorum. insanlar şeriatı bırakıp namus anlayışını örfe göre belirledikleri zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkar. Ki İslam'dan yüz çeviren her insan kendisini zaten günüş duruma düşürmeye mahkumdur. Adam... Kızı bir erkeğe baktı veya bir erkek onun evinin önünden geçti diye adam olay çıkarır, cinayet çıkarır ama kendi kızını bir akraba evlendiği zaman giydirir, süsler ondan sonra getirir erkeklerin içerisine sokar. Erkeklerle el ele tutuşup oyun oynar. Niye? Çünkü insanlar şeriata göre namus belirlemezlerse şeytan onlarla oyun oynar. Gülünç bir duruma düşürür onları. Yani örf veya insanların gelenekleri namus belirleyemez. Namusu ancak şeriat verirler. Ne namussuz, ne namustur, ne namussuzluktur. Ne iffettir, ne iffetsizliktir. Bunu şeriat belirler. Şimdi bu ayette Allah bize namusu, iffeti anlatacak. Baş örtülerini yakalarının üzerini kapatacak surette vursunlar dedi Allah Azze ve Celle. bi بِخُمُرِهِنَّ ala cuyubihin. Onlar baş örtülerini, himarlarını yani şu üst tarafı örten örtülerini yukarıdan aşağıya doğru göğüslerini kapatacak şekilde, göğüslerini kapatacak şekilde kapatsınlar. Şimdi bunu niye söyledi Allah? Cahiliye döneminde kadınlar iki kısma ayrılırdı. Bir iffet sahibi, şeref sahibi kadınlar vardı. Bir de iffetsiz, ortalıkta herkesin kendilerine kötü gözle bakıp laf atabileceği düşük kadınlar vardı. Bu iki kadını toplum birbirinden nasıl ayırırdı? Örtüyle ayırırdı. Yani iffetli kadın, hür kadın her zaman başına bir örtü, bir örtü kapatırdı. İffetsiz kadınların genelde başlarında örtü olmazdı ve bunlar ya cariyeydi genel itibariyle ya da affınıza sığınarak söylüyorum kötü yolda olan kadınlardı. Lakin bu kadınlar örtülerini şöyle kapattıkları zaman şu boyun bölgesini, şurayı açık bırakırlardı. Bu bazen sadece boyun bölgesi, bazen sadece göğüs bölgesi, bazen hepsi beraber açık kalırdı. Allah Azze ve Celle örtü ayetini indirdiği zaman Müslüman kadınların khimarlarını yani üst taraflarını örtecek örtülerini fel yadribne vursunlar. Yani vurmak yukarıdan aşağıya doğru olacak bir şey. Yukarıdan aşağıya doğru boyun bölgelerini de kapatacak şekilde örtülerini örtsünler dedi Allah Azze ve Celle. Sonra buyurdu ki وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَةَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا Ve o Müslüman kadınlar kendiliğinden açığa çıkan müstesna zinetlerini açığa çıkarmasınlar. Kendiliğinden açığa çıkan müstesna zinetlerini açığa çıkarmasınlar. Yani demek ki kadının zineti vardır, süsü vardır. Kendisiyle güzelliğini ortaya koyduğu şeyler vardır. Allah kadının bunu başka kimseye göstermemesini istiyor. Ama diyor ki bazen kendiliğinden açığa çıkan şeyler olabilir. Bunlar müstesnadır. Peki nedir bu kendiliğinden açığa çıkan? Zaten onu anladığımızda neyin gösterilmemesi gerektiğini de anlamış oluruz. Bununla ilgili tarihte farklı yorumlar yapılmış. Yani bazısı demiştir burada kastedilen kadının dış dünyayı görebilmek için açtığı gözüdür demişler. İşte Kadın etrafı görmek için gözlerinden bir tanesini veya iki tanesini açar. Bu da onun ziynetidir. Göz de kadının süsüdür. Çünkü bu göz görünürse eğer bu yasanın dışındadır demişler. Kimisi demiş ki hayır, burada kastedilen kadının kıyafetidir. Yani çünkü kadının kıyafeti de bir süstür. Kadın onunla süslenir. Dışarı çıktığı zaman mecbur dış kıyafeti insanlar tarafından görülüyorlar. Bu kadarı da olur e, demişler. Bazısı da demişler ki hayır, bu kadının hiçbir şekilde dahlinin olmadığı alışveriş yaparken elinin görünmesi gibi, bir şey uzatırken bir şey alırken örtüsünün kalkıp bileğinin görünmesi. E görünmesi gibi tamamen kadının haricinde olan ve mecburiyetten ötürü görünen şeylerdir demişler. Bir grupta maalesef e demişlerdir ki bu kadının eli ve yüzüdür. Yani kadın elini ve yüzünü açabilir. Fakat e bunun dışında kalan yerlerini kadının kapatması gerekir. İslam kapatmasını emretmiştir. Diyebilirim ki en zayıf görüş hatta hiçbir şekilde dikkate alınmaması gereken görüş bir kadın tarafından. Bu söylediğim dördüncü görüştür. Yani kadının eli ve yüzü zinet değildir. Kadın elini ve yüzünü gösterebilir. Bilakis bu ayetten ve diğer ayetlerden kast edilen kadının yüzünü ve elini kapatmasıdır. Yani zinetlerini kapatmasıdır. Çünkü Kur'an kendi kendini tefsir eden bir kitaptır. Ya da Allah Resulü'nün kendisini tefsir etmiş olduğu bir kitaptır. İster Kur'an'ı Kur'an'la tefsir edelim. İster Kur'an'ı sünnetle tefsir edelim. Görürüz ki örtü ayetleri indikten sonra kadın elini ve yüzünü kapatmıştır. Mesela aynı ayet-i kerimenin en sonunda Allah Azze ve Celle şöyle bir ifade kullanıyor. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ min زِينَتِهِنْ Kadınlar gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Yani kadının elinde bilezik var, ayağında halkal var, kulağında küpe var. Ayağını sert bir şekilde yere vuruyor ki insanlar onun gizlediği görünmeyen süslerinin ne olduğunu bilsinler. Bunu yapmasınlar sakın diyor Allah Azze ve Celle. Eğer Allah kadının zinetinin sesini dahi başkalarına duyurmasını yasaklamışsa ve bununla ilgili ayet indirmişse bu zinetin sesidir. Zinetin kendisinin gizlenmesini hayda hayda isteyecektir Allah Azze ve Celle. Yani kadının e, ziyneti kadının süsü, kadının yüzüdür. Kadının güzelliği kadının yüzünde toplanır. Bir insan birini güzel veya çirkin diye vasfederken onun yüzüne bakarak bunu, yüzüne bakarak umumen bunu söyler. Ondan ötürü ayağın sesini bile yasaklayan İslam'ın kadınların en fazla dikkat çeken ellerini ve yüzlerini açmalarına müsaade etmesi çok da açıkçası makul, makul bir durum değildir. Yine örtü ayeti sadece bu ayet-i kerime değildir. Yani örtü ayeti bir de Ahzab suresinde Müslüman kadınla erkek arasındaki ilişkileri düzenleyen ayetler vardır. Mesela Ahzab suresinde de Rabbimiz buyurur ki: "Ya eyyuhen-nebiyü kul li azwajike ve banatike ve nisa'il mu'minine yudnina aleihinna min celabibihinne. Zalike adna an yu'rafna fala yu'zayn." Ey nebi, kadınlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına de ki: Onlar cübbaplarını kendi üstlerine yaklaştırsınlar. Cübbaplarını yani yukarıdan aşağıya doğru cilbaplarını vursunlar, kendilerine yaklaştırsınlar. Cilbap, bütün bedeni örten örtü demektir. Cilbap, bütün bedeni örten örtü örtü demektir. Ve illet olarak da Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ذَلِكَ اَدْنَا اَيُّ عَرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ Bu onların tanınmamaları ve eziyet görmemeleri içindir. Veya bu onların iffetli bir şekilde tanınmaları ve bundan ötürü eziyet görmemeleri içindir. İkisi de doğrudur aynı şekilde. Yani Allah... Müslüman bir kadının tanınmasını istemiyor. Kim olduğunun, kimliğinin ne olduğunun e, bilinmesini istemiyor. Örtüsüyle bunu kapatmasını, kapatmasını istiyor. Bu ayet-i kerime de yine kadınlar tanınmasınlar ve eziyet görmesinler e, diye cilbab örtünsünler diyor. Ki cilbab da bütün bedeni örten örtülerden bir tanesidir. Yine Ahzab suresinde Rabbimiz Azze ve Celle mümin erkeklere dedi ki: "Ve izâ sâeltumuhunna metâan" Fes eluhunun la hijab. Onlara bir soru sorduğunuz zaman perdenin gerisinden sorunuzu sorunuz. Zalikum etharul kulubi kum Bu sizin kalpleriniz içinde, Peygamber eşleri içinde, onların kalpleri içinde en temiz olanıdır dedi Allah Azze Yüz yüze değil de perde gerisinden e, gerisinden konuşmak hepinizin kalbi için en temiz olandır. Peygamberin kadınları müminlerin anneleridir. Müminlerin onlarla evlenmeleri Allah tarafından yasaklanmıştır. Onlar bizim öz analarımız neyse, bizim için onlardır. El Nabiyyu Owla Bil Mu'minin Min Anfusihim ve Azvajuhu Ummahatuhum. Peygamber müminlerin nefislerinden, onlara daha evla ve kadınları da müminlerin anneleridir dedi Allah Azze ve Celle. Onlar bizim analarımızdırlar. Buna rağmen annelerimiz olmasına rağmen, onlara bir soru sorduğumuzda gözlerin içine bakıp yüz yüze konuşarak değil. Perdenin gerisinde duruyoruz ve perdenin gerisinden onlarla konuşuyoruz. Niçin? Bu bizim kalplerimiz içinde, onların kalpleri içinde en temiz olandır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir başka mesele ise şudur. Örtü ayetleri indirildiği zaman Müslüman toplum bunu nasıl anladı? Örtü ayetleri indirildiği zaman Müslüman toplum bunu nasıl anladı? Sayfa 58'de bize iki tane rivayet vermiş müellif. Bu İki rivayeti İmam Bukhari'nin sahihinden bize aktarmış. Ayşe annemiz ensar kadınlarını överken onlarla ilgili şöyle bir övgü cümlesi zikrediyor. Diyor ki Allah onlara merhamet etsin. Onların iffetini anlatırken örtü ayetleri indiği zaman onların kocaları, babaları, kardeşleri eve gittiler. Onlara Allah'ın örtüyü indirdiğini söyleyince onlardan her biri eteğini, elbisesini yırtıp başına doladı ve ve bu şekilde Allah Resulü ile sabah namazını kılmak için geldiler. Sanki onların kafasında konmuş kargalar vardı diyor Ayşe annemiz sabah namazına geldiklerinde. Şimdi size bir soru, e, soru soralım. Bu soru üzerine biraz düşünelim. Onlar eteklerini, elbiselerini kesip başlarını bununla örttüler. Yani başlarına doladılar bunu. Ve Allah Resulü'nün yanına geldiklerinde sanki başlarının üzerinde bir Karga varmış gibi duruyorlardı. E, Müslüman kadınların, hür kadınların zaten saçları kapalıydı. Allah Resulü'nün yanına geldiklerinde acaba bunlar kafalarının, başlarının neresini örtmüş olalar ki? Zaten saçı kapalı bir Müslüman kadının. Ne yaptı Müslüman kadınlar? Yüz bölgelerini örttüler. Çünkü anladılar ki Allah onlardan yüzlerini kapatmalarını, artık erkeklerin yanına bu şekilde çıkmamalarını istiyor. İfk hadisesini okuduğunuz zaman şu hakikatle karşılaşırsınız. Ayşe annemiz çölde yalnız başına kaldığı zaman o durumu anlatırken diyor ki ben oradayken bir baktım biri geliyor. Yani bir erkek geliyor. Ben e, beni tanıdı diyor. Çünkü örtü ayeti inmeden önce beni görmüştü. Ve ben hemen himarımla yüzümü kapattım diyor Ayşe annemiz. Şimdi ifadeye dikkat edin. Beni görünce beni tanıdı. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn dedi. Çünkü örtü ayeti inmeden önce beni görmüştü. Demek ki örtü ayeti inmeden önceki hal ile örtü ayeti indikten sonraki hal müminlerin yanında farklıydı. Örtü ayeti indikten sonra artık kimsenin onları tanıyamayacağı şekilde örtünmeye başladılar. Ve Ayşe annemiz o erkeği görür görmez ben hemen diyor aldım himarımı ve himarımla yüzümü kapattım. Kapattım buyuruyor. Bunlar hepsi gösterir ki burada zinetten kastedilen el ve yüz değildir. Bilakis zaten bu ayetler elin ve yüzün kapatılmasını Emretmek için Allah tarafından indirilmiştir ee, diyelim. Sonra Allah kadın kime zinetini gösterebilir? Zinetten kasıt diz kapağı ile göbeğin arasının dışında kalan yerler kadının zineti olan yerlerdir. Kadının boynu, kadının elleri ile ayakları diz kapağından aşağısı bunlar zinettir. Dedi ki Allah Azze ve Celle: "Vale yubdiine zinete huna illa ma zahra minha ala ve la yubdinu zinetahunna illa libuulatihunna Kocalarına gösterebilirler. Ondan sonra zaten önünüzde yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Kocalarına gösterebilirler. Yahut babalarına gösterebilirler. Yahut kocalarının babalarına gösterebilirler. Yahut oğullarına yahut kocalarının oğullarına. Yani adam üvey adam ikinci eştir. Adamın çocuğu vardır. Onun çocuğuna kendi erkek kardeşlerine. Veya kendi kardeşlerinin oğullarına ya da kız kardeşlerinin oğullarına yani yeğenlere dediği yahut Müslüman kadınlara yani kendi arkadaşlarına kendi kadınlarına yahut ellerinin altında bulunan cariyelere ya da erkeklikten yana ihtiyacı olmayan e, hizmetçilere yani bir adam çok yaşlıdır ya da hizmetçidir artık evlenemez. Hani Allah azze ve celle ondan o şeyi almıştır bu kadın bunun yanına da çıkabilir yahut henüz kadınların avretine muttali olmayan çocuklar. Yani henüz bazı duyguları gelişmemiş olan, avret bilinci oluşmamış olan çocuklardır. Bunlar da toplumdan topluma değişirler. Yani bazı toplumlarda biraz daha erken çocuklar büyür. Bazı toplumlarda biraz daha geç büyür. Yahut bunların yanına kadınlar bunlara ziynetlerini göstermelerinde bir beis yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi ikinci bir mesele ise şudur. Yine sayfa 57'de bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifi vermiş. Biz bu hadis-i şerifle alakalı bu deve hörgücü hadisi diye bilinen hadis-i şerifi vermiş müellif bize. Şunu söyleyebiliriz. Müslüman bir kadın şekil olsun diye örtünmez. Müslüman bir kadın örfünde veya içinde yaşadığı toplumda bir örtü biçimi vardır diye örtünmez. Müslüman kadın İffetini muhafaza etmek için örtülür, namuslu olabilmek için örtünür ve bunun Allah'ın bir emri olduğunu bildiği için örtünür. İkisinin arasındaki fark nedir? Şekilcilik yaparak örtünen insanla Allah'ın emri olduğu ve iffetini muhafaza etmek için örtünen insan, tesettürün ruhunu bilen insan arasındaki fark nedir? Birinin bedeni örtülmüştür. Fakat ruhu, kalbi örtünmediği için her türlü iffetsizliği ondan görmek mümkündür. Bir diğerinin ise hem ruhu hem kalbi hem bedeni örtündüğünden ötürü ondan iffetsizlik görmek mümkün değildir. Bu erkek için de böyledir. Kadın için de böyledir. İffetin gayesini yakalayabilmek önemlidir. Yani şekilci olmak önemli değildir. Mesela Müslüman bir erkek için düşünelim. Yolda gittiğinde Müslüman bir erkeğin önüne bakması değildir İslam'ın ondan istediği. Veya işte biriyle konuşurken yüzünü dönmesi değildir İslam'ın ondan istediği. İslam'ın istediği iffetin özünü yakalayabilmesidir. Namusun özünü yakalayabilmesidir. Buna da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek verdi. Dedi ki, Sınfâni min ehlin nâri lem arahumah. İki sınıf vardır ki, bunlar cehennem ehlidirler. Ben onları henüz görmedim. Yani aleyhissalatu vesselamın döneminde bu iki sınıf henüz ortaya çıkmış değil. Ama daha sonra gelecekler bunlar. Kimdir peki bunlar? Birincisi, Ellerinde ineklerin kuyrukları gibi kamçılar tutan ve bunlarla insanları vuran, insanları döyen, zulmeden insanlardır dedi. Yani zalim sultaların e, tahtlarını muhafaza etmek adına onlara askerlik, polislik yapan, ellerine jop, kamçı ve benzeri şeyler alıp da mazlum insanlara zulmedenler bu sınıftandırlar. İki, bir de giyinik çıplaklardır. وَنِسَاُنْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَا اِلَاتٌ mumilat كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّكَ أَسْنِيمَةِ الْبُخْتِ Yani giyinik çıplak kadınlardır. Yolda yürürken bunlar mail ede ede yürürler. Yani iffetsiz kadınların yürüdüğü gibi yürürler. Ve onların başlarının üzerinde deve hörgücü gibi bir kabartı vardır dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar cennete giremeyecekler. Cennetin kokusunu da duyamayacaklardır. Halbuki cennetin kokusu şu kadar şu kadar mesafeden duyulacaktır dedi. Giyinik çıplak ve meylederek yürüyen kadınlar, yani üzerinde örtü var. Fakat örtü onu örtmek için değil, sadece süs olsun diye veya adet olsun diye onun üzerinde vardır. Normalde örtünmese nasıl olacaksa örtüsüyle de aynı şekilde aynı şekildedir. Örtüsüz bir kadın nasıl dikkat çekiyorsa o da örtüsüyle öyle dikkat dikkat çeker. Kalbi hastalıklı insanlar ona bakmak istedikleri zaman örtüsüz bir kadına baktıkları gibi ona bakabilirler. Çünkü kendisini buna müsait hale getirmiştir kıyafetiyle. Ya çok dardır kıyafeti, bedenini belli eder. Ya şeffaftır kıyafeti, e, içini içini gösterir. Ya o kadar süslüdür ki kıyafeti. Giydiği zaman e, kıyafet olmasa daha fazla dikkat çekecek şekilde kıyafetiyle insanlar tarafından dikkat çeker. Bunlara aleyhissalatü vesselam giyinik çıplaklar diyor. Ve yürürken dikkat çekecek şekilde yürür. Yani meylede ede. Yürür, iffetli bir kadının yürüyüşü gibi yürümez. Bir de saçı dikkat çeksin diye, insanlar görsünler diye saçını arka tarafta veya üst tarafta topuz haline getirip örtünün altından insanların görmesi için saçlarını sergiler, insanların onun saçının ne kadar uzun olduğunu bilmesini sağlar. Böylesi bir kadını da Peygamberimiz cehennem ehli kadın olarak vasf ediyor. Bu hadis de bize gösteriyor ki ablalar, Demek ki bir insanın örtünmesi kafi değildir. Bir insanın örtüsünün İslam'ın iffet ölçüleri içerisinde olması e, İslam'ın istediği bir şeydir. Allah Resulü bize bunu anlatıyor. Peki soru şu. Müslüman kadının giydiği e, örtünün veya hijabının e, ne tür özellikleri kendinde bulundurması gerekiyor ki Allah'ın ve Resulünün razı olacağı veya bize emrettiği kalıplara uygun olsun. Bir, Müslüman kadının örtüsü bütün bedenini örtmelidir. Yani zaruret dışında Müslüman kadının bütün ziynetlerini saklayacak şekilde örtmelidir. Müslüman kadını. En tepe noktadan en alt noktaya kadar tamamını kapatmalıdır. İki, Müslüman kadının giydiği kıyafet kendi zatında ziynet olmamalıdır. Yani ziynetimi örteceğim derken ziynetle ziyneti örterse eğer Müslüman bir kadın olmaz, dış kıyafetinin dikkat çekmeyecek süs olmamasına dikkat etmelidir. Niye? Çünkü Allah ziyneti göstermeyi yasaklamıştır. Eğer Müslüman kadın ziyneti zinetle kapatırsa şeriatın ruhuna uygun davranmış olmaz. 3- Şeffaf olup içini göstermemesi gerekir. İşte yukarıdaki hadis-i şerif zaten bunu anlattı. Giyinik ama çıplak. Yani giyinmiş ama giyindiği onun bedenini örtmemiş bir kadın. 4- Giymiş olduğu kıyafet dar olup onun bedenini vasfedecek, belli edecek şekilde olmaması gerekir. Çünkü Allah Resulü kendisine hediye olarak gelen bir kumaşı bir sahabeye giydir hediye etti. Sonra onu o sahabenin üzerinde görmeyince sana bir hediye vermiştim onu niye giymiyorsun dedi. Ey Allah'ın Resulü ben ondan hanımıma elbise yaptım dedi. Peygamber dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem söyle onun altına bir kıyafet giysin. Yani o dönemde meşhur olan bilinen bir kıyafet biçimi söyledi. Onu giysin çünkü ben o elbisenin senin eşinin kemiklerini vasfetmesinden korkuyorum. Yani o kumaşın darlığından veya bedene yapışmasından ötürü bedeni vasfetmesinden hacmini belli etmesinden endişe ediyorum dedi. Sallallahu Aleyhi Vesselam. Müslüman kadının elbisesinde koku olmayacak. Yani e, koku eğer olursa Müslüman kadının elbisesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yasağını çiğnemiş olur. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki اَيُّمَّ اَمْرَأَةٍ تَعَطَّرَتْ فَقَرَجَتْ مِنْ بَيْتِيَا لِيَجِدَ الرِّجَالُ رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَ Hangi kadın süslenir, koku sürünür ve evinden çıkar, erkekler de onun kokusunu duyarsa o kadın zani bir kadındır dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste ise leyse minna dedi böyle bir kadın için. Bizden değildir. Yani koku sürünüp evinden çıkan bir kadın bizden, bizim yolumuz üzere olan insanlardan değildir dedi. Bir başka mesele, <gülüyor> Müslüman kadının kıyafeti şöhret kıyafeti olmayacak. Şöhret kıyafeti ne demektir? Başka hiç kimsenin üzerinde olmayan ve giyildiği zaman insanı meşhur yapan, yani insanı o kıyafetle anılmasını sağlayan şöhret kıyafeti olmayacak. Aleyhisselatu vesselam hadis-i şerifte buyurdu ki, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِبَاسَ مَذَلَّهُ Kim şöhret elbisesiyle giyinirse Allah kıyamet gününde ona zillet elbisesini giydirir. İnsanı kibre sevk eden, başkalarından ayrıcalıklı bir duruma getiren ve bütün insanların kendisini o elbiseyle andığı elbiseyi giyen kişi kıyamet gününde ceza olarak zillet elbisesi giyecektir. Son bir madde olarak da Müslüman kadının elbisesi Allah'ın benzeşmeyi yasakladığı kimselerin elbiseleri gibi olmamalıdır. Allah kiminle benzeşmeyi yasakmış, yasaklamıştır? Müslüman bir kadına. Birincisi kafirlerle, ikincisi ise erkeklerle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere benzeşmeyi yasaklamak için demiştir ki مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Yani kafirlerin kendisiyle yüz ettiği bir kıyafet varsa, Müslüman kadın o kıyafetten uzak durmalıdır. İki, erkeklere benzetecek kıyafetlerden de uzak durmalıdır. Aleyhisselatu vesselam dedi ki, لَعَنَ اللّٰهُ الْمُخَنَّث۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَٓا Allah erkeklerden kadınlara benzemeye çalışan, kadınlardan da erkekleşmeye çalışanlara Allah lanet etsin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah yaratırken en doğru ve uygun olan erkeği erkek gibi kadını da kadın gibi yaratmıştır. Her biri kendi cinsiyetine uygun şekilde davranmak, giyinmek ve konuşmak durumundadır. Kadın eğer sınırları çiğner, onu erkeğe benzetecek elbiseler giymeye başlarsa bu onu Allah'ın ve Resulünün lanetine götürür. Bunlar Müslüman kadının kıyafetindeki şer'i ölçülerdir ee, diyebiliriz. Evet, şimdi bu Müslüman kadının örtüsüne bağlıdır dedik. Niçin Müslüman kadın örtüsüne bağlıdır? Onun sebebini de söyledik. Konumuzun zaten ana başlığı oydu. Rabbinin emri böyle olduğu için Müslüman kadın örtüsüne sıkı sıkıya bağlıdır. Ve Müslüman kadın bilir ki onun Rabbi nasıl yaratırken en güzel şekilde yaratmış, nasıl düzen verirken en güzel şekilde düzen vermiş, nasıl eşyayı yerli yerine koyarken hiçbir şeyi birbirine karıştırmamış, her şeyi yerli yerinde adil bir şekilde yaratmış, Aynı şekilde onun şeriatındaki emirler de en güzel, en doğru ve en yerli yerinde olan. Yani hikmete en uygun olanlardır. Eğer Allah kadına kapan diyorsa, kadın bilir ki bu benim için dünyada da ahirette de en doğru ve en güzel olandır. Bundan ötürü de kapanır ve örtüsüne dikkat eder. Lakin bizim zamanımızda örtünün başka bir anlamı da vardır. O da nedir örtünün başka bir anlamı? Aslında bu bütün dönemler için geçerlidir ama bizim zamanımızda daha belirgindir, daha ön plana çıkmıştır. O da Müslüman kadın örtüsüyle gayri İslami bir düzen kurmaya çalışanlara meydan okur. Çünkü gayri İslami düzen kurmaya çalışan insanların ilk el attıkları şey kadındır ve kadında ilk el attıkları şey de kadının örtüsüdür. Yani bakın nerede bir batılılaşma veya modernleşme hareketi olmuşsa ilk el atılan alan kadındır. Ve kadının da ilk el atılan yeri kadının örtüsü, kadının yani iffeti kadının kalesidir. Mesela Türkiye'ye bakarsanız, Türkiye'de işte Atatürk'ün getirmiş olduğu devrimlerle beraber onlar şöyle ifade ettiler kendilerini. Dediler ki biz Türkiye'yi, bu toplumu muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Şimdi batıl ehli her zaman böyle süslü cümleler söyler ki insanları aldatabilmek için, insanları aldatsınlar diye. Yani muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ne demek? Biz de Avrupa'yı olacağız dediler. Avrupa toplumları gibi, Batı toplumları gibi olacağız. Peki ne yapacağız böyle olmak için? Daha önce de hatırlattığımı yani anlattığımı hatırlıyorum. Kazım Karabekir kendi hatıratında bunu söylüyor. Ben diyor Lozan anlaşmasından sonra bazı şeylerin değiştiğini görünce Atatürk'le görüşmek için Ankara'ya gittim. Garda kendisiyle görüştüm ve ona bazı sorular sordum. Yani ne oluyoruz? Hani bu Yeni çıkan kanunlar, yeni uygulanan yaptırımlar, bu toplumun genetik kodlarıyla oynuyoruz. Ne yapıyoruz biz? Demiş o da demiş ki, bu toplumun muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için iki şeyden kurtulması lazım. Biri din, biri de namus. Biri din, biri de namus. Namustan kastettiği ne peki? Namustan kastettiği şey şu, Müslüman kadını örtüsünden uzaklaştırıp, Müslüman kadının bedenini açık hale getirmek. Geçen derslerimizde anlattığımız gibi ahlakıyla, anneliğiyle, cihadıyla, ibadetiyle, infakıyla değil de bedeniyle toplumun dikkatini çekip toplum içinde yer edinemesini sağlamak, kadını bu yönden kışkırtmak. Asıl istediği mesele bu. Mısır'da düzen yıkılıp yerine modern bir düzen kurulduğunda ilk ne yaptılar? Bu Tahrir Meydanı diye meşhur bir meydan var. Arap Baharı diye isimlendirdikleri süreç başladığında çokça fazla ismini duyduğunuz Yer, tahrir meydanı. Oraya niye tahrir meydanı denmiş? Çünkü kadınlar oraya toplamışlar. Çarşaflarını çıkarmışlar. Orada ateşe vermişler. Yani özgürlük meydanı. Neden özgürleşmiş kadın? Örtüsünden, örtüsünden özgürleşmiş. Batı. Batının şöyle bir hedefi var. Yani 20. ve 21. yüzyılda Batının en büyük hedefi şudur. Globalleşen Globolleş, dünyada bütün dünyayı tek tip insan haline getirmek ve bütün dünyanın batı medeniyetinin karşısında boyun eğmesini, boyun eğmesini sağlamak. Bunun içinde belli alanlar seçmişler kendilerine. Onlar gibi giyinmemiz, onlar gibi yiyip içmemiz, onlar gibi düşünmemiz ve en önemlisi de kadınların, onların kadınları gibi işte onların ifadesiyle söylüyorum cesur olması, onların kadınları gibi e, giyinmeleri, yani açık bir ifadeyle çıplaklık hareketi batının medeniyet diye İnsanlardan istediğidir. Batı'nın bu dünyada başlatmış olduğu bir proje var. Ve buraya milyar dolarlar aktarılıyor. Her ay, her yıl bir ülkenin bütçesi kadar para aktarılıyor ki insanlar Batı medeniyetini benimseyip onların medeniyetine uygun bir şekilde yaşasınlar. Tabii ben medeniyet diyorum. Bir medeniyet olduğundan dolayı değil. Onlar medeniyet dediği için medeniyet diyorum. Yoksa ortada orman kanunları dışında bir medeniyet henüz bugüne kadar görmüş değiliz. Dünyadaki bütün toplumlar Batı kültürünün karşısında eridiler. Yani Hristiyanlar dayanamadılar. Hristiyanlık Batı kültürü karşısında kendisini laikleştirdiği yeni modern duruma ayak uydurdu. Budist, budistler, Hindistan dayanamadılar. Hindu dinler e, bu modernitenin karşısında eriyip kül olup gittiler. Başka bunun dışında kalan ister kültürel dinler olsun, ister kendilerini bir peygambere veya semavaya nispet eden dinler olsun bu medeniyetin karşısında hiçbiri direnemedi. Hepsi zamanla eriyip kaybolup gittiler. Sadece İslam ümmeti bugüne kadar bu medeniyetin karşısında direndi. İslam ümmeti derken de bütün kendisini nispe, İslam'a nispet edenler değil, İslam ümmetinin içerisindeki seçkin insanlar, yani dinlerini şuurlu bir şekilde yaşayan insanlar buna karşı direndiler. Müslüman kadının tesettürü batının bu meydan okumasına karşı bir meydan okumadır. Yani siz... Bu kadar servet akıtıyorsunuz. İnsanları kışkırtmak ve ayartmak için elinizden gelen bütün hilelere, bütün tuzaklara başvuruyorsunuz. Ama ben yine de 21. yüzyılda İslam'ın şiarı olan örtümü, tesettürümü çıkarmıyorum. Sahip çıkıyorum ve ben de size meydan okuyorum. Yani bütün imkansızlığıma rağmen ben de size meydan okuyorum. Müslüman kadının örtüsü batı medeniyetine, bütün dünyayı alt etmiş medeniyete karşı bir meydan okumadır. 3. Müslüman kadının örtüsü İslam için bir davettir aynı zamanda. Örtüsüzlüğün, iffetsizliğin ve kadının bedenini açıp saçmasının teşvik edildiği bir dönemde Müslüman kadının üzerindeki İslam'a uygun tesettür insanlara İslam'ı, Allah'ı, ahireti hatırlatan bir davet vesilesidir. Hasan yolda yürürken eline bir mikrofon almışsın ve başlamışsın insanlara Allah'ı, dini, İslam'ı anlatmaya. Ha sen o İslam'ın şiarı olan örtünle yollarda yürümüşsün. Emin ol ki o örtü bir mikrofon vazifesi görüyor, bir hoparlör vazifesi görüyor ve bas bas bağırıyor. Ey insanlar Allah'ı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, ahireti unutmayın diyor. Yoksa ben 40 derece sıcakta, şu kadar yüksek nemin altında, şu yaz gününde ne diye bu kapkara çarşafın içerisine bürünüp bu güneşin altında kendime eziyet edeyim ki? Yani insan aklını mı yemiştir ki kendisine eziyet etsin? Sırf Rabbim bana bunu emrettiğinden ve cehennemin ateşi bu güneşin ateşinden daha sıcak olduğundan ötürü ben Rabbimin emirlerine bağlı kalıyorum. Bu Müslüman kadının toplumu Allah'a hatırlatması, ahireti hatırlatması yani emri bil maruf ve nehi anil münker babından olan bir şeydir. Bu üç maddeden ötürü Müslüman kadın yani Rabbinin emrine itaat etmek iki... Batının İslam alemine karşı okuduğu meydan okumaya karşı meydan okumak ve insanları İslam'a davet vesilelerinden bir tanesini hayatın içinde görünür hale getirmek için Müslüman kadın örtüsüne bağlıdır. Örtüsüne sıkı sıkıya yapışır. Diyelim. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Dua edin inşallah. Görüşürüz. Selametle kalın.